Hz. Adam Şeytan Rjeemiz Allah Rabbın Rahman ve Rahim. Alhamdulillahirabbul Alemi. Muhsallat ve dersimizin en son kelamın kısımları bölümünü işledik. Dünkü dersimizde dedi ki özet olarak da kelam ifade etmiş olduğu mana itibariyle iki kısma ayrılır. Dedik biri inşa, biri de haberdir. Dedik iki. Burada kaç ayırmıştı? Burada dört kısma ayırmıştı. Biz ne demiştik onun için? Demiştik ki normalde bazı usulcüler, nahimciler bir bu konuyu tam tetkik etmedikleri için, çünkü kelam konusunun asıl bahsi nahim konusudur, demiyoruz. Öyle olunca da bak bir takım eksiklikler olabilir. E dedik hatayı ben bir sözünü de aktardık bununla ilgili. Her fennin, her ilmin tam yerinden alınması gerektiğine dair. İnşa neydi? Haber neydi? Dedi ki bize gelen bir haber, yani önümüze gelen herhangi bir haber, ister insan sözü olsun herhangi bir kelam ister insan kelamı olsun ister ilahi kelam olsun fark etmez. Ee, ya haber ya ihtimelü sıdk kezibedir. Yalan ve doğru ihtimalini içerisinde barındıran yani olabilir, olmayabilirci şey istendir. Bu Allah'ın kelamından mütefidir zaten. Resulün kelamından mütefidir. Buna ihbar diyoruz, haber diyoruz. Veyahut da mâne ihtimelü sıdk ve kezibedir. Yalan ve doğru ihtimali barındırmayandır. Buna ne diyoruz? İnşâ yap et. E, işte temenni, tereccî gibi şeylere buna inşa e, diyoruz dedik. Bu birinci taksimli. Kelamın ifade etmiş olduğu mana itibariyle ayrıldığı inşa ve İkinci olarak, kelam isti'mal olarak yani kullanım biçimi olaraktan da cumhur ulemanın yanında iki kısma ayrılır. O da nedir? Mecaz ve hakikadır. Tamam, zaten burada hemen e, kaçıncı beyte bakacağız? Burada hemen kırk altıncı beyte bakacağız. Kırk altıncı beyte emreti demiş? Sonra ikinci bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki bize bölümdeki bu bölümdeki itibaren bölümdeki ve hakikat meselesini bize anlatacak. bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü bölümdeki üçüncü üçüncü bölümdeki üçüncü إِلَى مَجَزٍ مَجَز وَإِلَى hakikatin وَحَقِقَةٍ وَحَقِقَةٍ hakikat olmak üzere iki kısma ayrılır, dedi. Şimdi mecaz denilen şey konusuna girmeden önce ağzına şöyle bir başlık atalım. Mecaz denilen şey var mıdır, yok mudur? Bu konuda üç görüş var. Ulema arasında mecaz var mıdır, yok mudur diye üç görüş var. Birinci görüş, bizim kitabımızın da tercih etmiş olduğu görüş olan hem lugatta hem de beşeri keramda, yani Kur'an'da hem lugatta hem de ilahi keramda yani Kur'an'da mecaz vardır ve bunun delillerini bize tafsiratlı bir şekilde anlatacak bu aynı zamanda mutaahidin ulemanın cumhurunun da görüşüdür bu aynı zamanda mutaahidin ulemanın cumhurunun da görüşüdür hatta dese ki en çok kabul edilen görüş budur alemler arasında doğru bir söz söylemiş oluruz mecaz hem lugatta hem de Kur'an'da vardır. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise mecaz Arap lügatında vardır fakat Kur'an'da yoktur. Görüş. Mecaz Arap lügatında vardır fakat Kur'an'da yoktur. Görüş. Üçüncü görüş ise mecaz ne Arap lügatında ne de Kur'an'da yoktur. Mecaz ne Arap duazında ne de Kur'an'da yoktur. Bu, muteeakhirinin özellikle isim ve sıfat meselesini ve iman meselesini tevil etmek için uydurdukları bir ıstıdahtır. Hatta İbn bir şibiyadım ileriye götürerek alemin tağutu dörttür bunlardan bir tanesi de mecazdır demiştir. Alemin tağutu dörttür bunlardan bir tanesi de mecazdır. Çünkü kelam ehlinin Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil ederken veya amelin imandan olmadığını söylerken en kuvvetli delilleri hangisidir? Arap lugatında mecazın olduğu delilidir. Bundan dolayı da özellikle selefin akidesini savunan İbn-i İbn-i gibi alimler veya sonradan gelen ve onların medresesine müntesip olan alimler şiddetle ne Kur'an'da ne de lugatta mecazın olmadığını hatta mecazın dinin kendine tahrif edildiği bir tağut olduğunu söylemişlerdir. Tamam. Şimdi bu Bahis, sizi biraz uzun tutacağız muhtemelen birkaç dersimizi alacak bu bahis. Önce bizim kitabımız mecazı kabul ettiği için e, mecazı kabul edenlerin delillerini, onların taksimatlarını anlatacağız. Ondan sonra diğer görüşleri ve delillerini anlatacağız. En sonunda tercih yapacağız son. işimizi bitirdiğimiz zaman bunlardan hangisini tercih ettiğimizi söyleyeceğiz. Demek ki bizim kitabımız hangi görüşü seçiyor muhakkakabı? Zilinci görüşü seçiyor. Hem lukatta hem de şeyde kulakta mecaz vardır demiş. Doğal olarak da dedi ki vasıhaniysen إِلَى مَجَازٍ وَإِلَى حَقِيقَةٍ وَحَدُّهَا Üçüncü olaraktan kelam, hakikat ve mecaz olmak üzere iki kısma ayrılır. Şimdi ben ne yapması lazım, hakikat nedir, mecaz nedir? Şimdi bize onu tanımlaması lazım. Şimdi önce beyti okuyacağım sonra açıklayacağım inşallah. Bu duha dediği bu neyin tanımıdır, hakikatin tanımıdır. Tamam? Zaten mecaz kelimesi, Müzeker bir kelime. Mühendez zamiri getirdiğine göre demek hakikat hakikati şey yapıyor. Hakikati tanımlıyor. وحددها Hakikatin tanımı ما O şeydir ki قصطعم ile kullanılmıştır. İstiyamal edilmiştir. من zake, Bundan fi موضوعه ilk konulduğu halinde yani ilk konulduğu halinde kullanılan kelimeye hakikattir diyoruz. Bu birinci tanımı. Tamam? Şeyimize göre وقيل ve لدي ki ikinci bir tanım daha zikredecek. Ma o şeydir ki yecri cari olur bakan khibraben fi istilah-ı Yani eskilerin ıstılağında muhataba anında cari olan kullanımdır demiş. Bu ne? bu tanımın şeyini şimdi şeyden söyleyeceğiz. Eee varakatın orijinal metninden söyleyeceğiz. Nasıl biraz daha anlaşılmış olacak. Şimdi yazalım bunları. Birincisi İmam Ca'ani birinci tanımı şöyle söylüyorum. Ma baqiya fil isti'mali ala mevdurihi ma baqiya fil isti'mali ala mevdurihi bu hakikatin bilinci tanımın. ma baqiya fil isti'mali ala mevdurihi ma baqiya fil isti'mali ala mevdurihi İkinci tanımın Arapçasını söylüyorum. ma ustur fima fi ma usturmela fi masturih alayhi min almuhataba min almuhataba birinci anlamı şu o şeydir ki bakia kalmıştır fil istimali kullanımda ala wa konulmuş olduğu hal üzere kalmıştır yani Araplar bu kelimeyi ilk vada ettiklerinde hangi manaya vada etmişlerse, koymuşlarsa o kullanım baki kavmysa buna ne diyoruz? Hakikat diyoruz. Mesela Araplar kalem kelimesini ilk el-kalem dediklerinde neye kullanmışlar kalemi? Kendisiyle yazı yazılan alete kalem demişler. İlk vaat dediğimiz bu. Yani bu kelimenin konulmuş olduğu mana. Şu anda ben kalem dediğimde neyi kastediyorum hala? Ben kalem dediğimde kendisiyle yazı yazılan aleti kastediyorum. Doğru mu? O zaman bu neler? Hakikattir. مَا بَقِيَ فِي الْاِسْتِعْمَالِ عَلَى Yani şu anki kullanımında ilk konulmuş olduğu mana üzerinde olana hakikat diyoruz. Tamam Bu tanıma göre hakikatin kısımları yoktur. Bu tanıma göre hakikatin kısımları da olamaz zaten. Yani çünkü ilk konulduğu an sadece lugavidir, hakikat lugavidir. İlk ara onu koyduğunda hangi anlamda kullanılmışsa o anlama gelir. Bu birinci tanıma göre yaygın olan tanıma göre şeyin kullanımı hakikatin kısımları yoktur. Mesela Arap kitap dediğinde ilk başta kitabı ne hangi şey mana üzerinden koymuş? İçerisinde yazıların bulunmuş olduğu, içerisindeki malumatları toplamış olan iki kapağın arasındaki yazılı bilgilere Arap kitap demiş Dur, bu diyelim. Şu an biz kitap dediğimizde bunu kastediyorsak eğer demek ki bu hakikattir. Arap'ın ilk koyduğu şey üzerindeyiz hala. Arap esed kelimesini, aslan kelimesini neye bağlay etmiş ilk koyduğunda hayvanın ı Parçalayıcı bir hayvan cinsine Arap el esedu demiş misal. Ben bu bin desem ki raeytu aseden fi hadikatil hayvan Ben hayvanat bahçesinde aslan gördüm desem Hayvanat bahçesinde aslanda neyi kastediyorum? Parçalayıcı hayvanı kastediyorum. Öyleyse bu kelime hakikattir. Niye? Çünkü ma daqiyâ fil isti'mâni alâ mevdu'u'yı İlk hal üzere kullanılan kelimedir. İkinci tanıma bakın. İkinci tanımı farklı bir şekilde okuyalım. Şeyi söylemiş olduğu, Mestû mine fi mestûliha min al mukâtaba Muhataba anında yani konuşma anında üzerine ıstılah üzerine edilen, üzerine anlaşılan anlam üzere kalandır. Tamam? Bu ilk valla bir alakası yok bunun. Her toplum kendi arasında bir şeye neyi itlak ediyorlarsa mesela diyelim ki fıkıh kelimesini ele alalım, fıkıh kelimesi. Biz fıkıh dediğimiz zaman Örnek veriyorum, ee, ne Arap lugatında İkbal edildiğinde Araplar bunu ne üzere koymuşlar fıkhı? feth üzere koymuşlar. Doğru mu? Fehme, fıkh etmek demişler. Fakat fıkhçılar kendi aralarında fıkh dediğinde fehem kelimesini kastediyorlar mı? Onların arasında ıstılak olmuş olan şeyini, fıkhçıların arasında fıkh ilmiyle uğraşan e, şer'i ameli bilgiler bütünü. Doğru mu? Buna fıkh diyorlar, fıkhçı dedikleri zaman da bununla uğraşan alime diyorlar. Onların yanında hakikat budur, onların muhatabası esnasında, onların konuşmaları esnasında bu anlam üzerinde ıstilah ettikleri için, terim olarak bu anlam üzerine ittifak ettiklerinden dolayı e, hakikat onların yanında budur e, diyebiliriz. Anlaşılıyor, tamam? Buna göre, yani bu ikinci tanıma göre, hakikat üç kısma ayrılır. Zaten dikkat edin bak, dedi ki, metni bir daha okuyorum. وثالسا ve ila وإلى حقيقات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 Üç kısımdır, şer'i, birincisi Ve وَاللُّغَوِيُّ الْوَدْعِيُّ Lugavidir, yani ilk konulduğu zaman lugaçların koymuş olduğu ilk vada'edinen manadır. Üçüncüsü وَالَأُرْفِيُّ ve örfî olan anlamdır. Demek ki hakikati biz ikinci tanımla ele aldığımızda ki genelde bu, bu geçerli. Hakikati ikinci tanımla ele aldığımızda otomatik olarak onu üç kısma ayırmakla mükellefiz. Hakikat olan bir kelimenin üç anlamı vardır. Bir, şer'i olan anlamı. İki, Lugavî olan anlamı, üç örfi olan, e, olan anlamıdır diyebiliriz. Hörfî olan anlamıdır diyebiliriz. Şer'î anlam nedir? Şer'î anlam, şeriat geldiği zaman Arap ruvatından herhangi bir kelimeyi alıp ister anlam genişlemesine giderek, ister anlam daralmasına giderek ister yepyeni bir mana yüklemek suretiyle kelimeye yeni bir mana yüklemesi gibi. Buna ne diyoruz? Şer'i hakikat diyoruz. Tamam? Şeriat geldiğinde hangi dille geldi bu kitap? Arap lugatıyla geldi. Doğal olarak Arapların dilini kullandı. Şeriat eğer Arapların lugatından bir kelimeyi almışsa onun ister anlamını genişletmiş olsun, ister anlamını daraltmış olsun ister yepyeni bir anlam yüklemiş olsun fark etmez ona İslam Ehlinin anlayacağı yeni bir anlam yüklemişse eğer buna ne diyoruz? Buna şeref hakikat diyoruz. Örnek? Namaz, salat kelimesi. Namaz. İslam geldiğinde namazı Arap loğadından aldı ve olduğu gibi kullandı mı? Hayır, olduğu gibi kullanmadı. Ne yaptı bunun? Anlamını genişletti. Yani dua anlamı da içinde dahil olmak üzere ki namaz bir duadır. Bunun anlamını genişlettiği belli vakitlerde belli fiillerle ifa edilen bir namaz dedi. Şu an ben namaz dediğimde ilk olarak lügatçıların koyduğu manayı mı anlıyorsunuz? Yoksa İslam'ın koymuş olduğu şer'i manayı mı anlıyorsunuz? Bak bu şer'i bir hakkata dönüşmüş artık. İlk söylendiğinde artık biz bunu anlıyoruz, namazı anlıyoruz. Buna şer'i hakkat diyoruz. Mesela cihat kelimesi, cihat Arap lügatında ne anlama geliyor? Cehd anlamına geliyor. Her türlü cehd, her türlü meşakkat cihat kelimesinin kapsamındadır. İslam bunun anlamını ne yaptı? İslam bunun anlamını daralttı getirdi bunu Allah yolunda Allah'ın kelimesi yücelsin diye dil ile, el ile ve mal ile yapılan mücadeleye hasretti. Tamam? Allah İslam bunu ne yaptı? İslam bunu aldı, anlamını daralttı. Nasıl daralttı bunun anlamını? Bütün cehdleri değil, Allah'ın kelimesi yücelsin diye dil ile, el ile ve mal ile yapılan e, mücadeleyi bunun içerisine kalttı. Sonra fi sebil ile eklediğinde biraz daha daralttı bunu. Bu sefer Allah yolunda yapılan cihadı. Yani gitar demiş olduğumuz şey kastetmiş oldun. Tamam mı? Mesela cihat kelimesini buna örnek verebiliriz. İkincisi ise örfi e, kullanım. Mesela dün bir şey gördük, dün değil önceki gün Allahu Alem bir şey gördük. O da neydi? Mesela zam ve şek kelimesinin usulcülerin örfünde bir anlama gelmesi, başkalarının örfünde bir anlama gelmemesi gibi. Yani usulcu zam dediğinde, şek dediğinde, vehem dediğinde usulcülerin üzerinde ıslah etmiş olduğu bir anlam var. Doğru mu? İhtimalde tercih edilen tarafa diyorlar, tercih edilmeyen tarafa hem diyorlar. İkisinden birini tercih edemeyeceksek eşit durumda kalmışsa buna ne diyorlar? Buna şek diyorlar. Peki aynısını fıkırcı kabul ediyor mu? Aynısını e, şeyci, tesirci kabul ediyor mu? Aynısını bunlar kabul ediyorlar. Demek ki usulcülerin örfünde bu kelimelerin hakikati bu anlama gelir. Diyeceğiz örfü olan. Belli bir alandaki kullanımda kendisine bir anlam yüklenen kelimeler. Terminoloji dediğimiz yani terimsel olan bütün şeyler bu kapsama dahildir. Terim anlamında olan her ilmin kendi terimleri bu kapsama dahildir. Mesela kelime dediğimiz zaman nahivcinin kelimeye yüklediği anlamla lügatın kelimeye yüklediği anlam bir midir Ali hocam? Değildir. Kelime dediğimiz zaman nahif, e, lügatçılar neyi ediyorlar kelimede? Yaranlayın. Mesela kelime yaralamak başka neye adlak ediyorlar? Cümleye de atlak ediyorlar. Doğru mu? Nâhivciler cümleye kelime diyorlar mı? Şey, yugacılar cümleye de kelime diyorlar. إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَقَائِلُهَا Yani adam bir sürü sürülar söylemiş. Allah beni geri dönderdir tekrardan. إِنَّهَا <inne> كَلِمَةٌ <hâ kelimetum> diyor. İşte bir kelime değil. Yani orada bir sürü şey var, bir cümle var. Orada mürekkep bir kelam var orada. Yani faydalı mürekkep bir kelam var. Ama e, Nâhivciler ne demişler kendi sırahlarında kelime? Kelime. Ne demişler? قَوْلُ <gavlu mufadun> demişler. Tamam, kavulun mufradun demişler. O zaman e, biz diyeceğiz ki kelimenin hijjelerin ıslahında onun hakikati budur e, diyeceğiz. Tamam? Üçüncü olarak da ise lugawi, şerî öfî, üçüncüsü de lugawi. Lugawiyle Araplar onu ilk vadar ettikleri zaman hangi anlamda, hangi manada kullanmışlarsa buna e, bu şekilde o anlamda e, biz de onu kabul edeceğiz. Buna da lugawi hakikat e, diyoruz. Şimdi o zaman şurası anlaşıldı. اَقْسَرْ مُغَى ve شَرْعِيُّ وَاللُّغَوِيُّ ve وَالْعُفِيُّ Tamam onun kısımları yani hakikatin kısımları üçtür. Şer'i, lugavi ve ölfi olmak üzere. Fıkıh derslerinden bir kaida hatırlarsanız veya soru cevap bölümlerinden genelde söylemiş olduğumuz bir kaida vardı. İşte o bununla alakalıydı. Hatırlarsanız biz demiştik ki İslam herhangi bir kelimenin üzerine hüküm bina etmişse herhangi bir kelimenin üzerine hüküm bina etmişse ve bu kelimenin de anlamını tam açıklamamışsa veya da şöyle söyleyeyim daha net bir ifadeyle, İslam herhangi bir kelimenin üzerine hüküm bina etmişse tamam? Biz o kelimenin anlamını ve sınırlarını nasıl belirliyorduk? Önce şeriattaki kullanımına bakıyorduk. Olmadı öfteki kullanımına bakıyorduk. Olmadı lugattaki aslına dönmüş oluyorduk. Oldu mu şimdi? Hani mesela örnek buna neyi vermiştik? Sefer kelimesini vermiştik. Sefer. Seferden namazdan kısaltılıyorsa sefer kelimesi bir, bir kelime bu. Arap doğalından bir kelime. İslam bunun üzerine hüküm bina etmiş mi? Etmiş. Ne bina etmiş? Namazı kısaltıyorsun. İstersen farz olucunu tutmayıp daha sonra tutabiliyorsun. Doğru mu? Peki biri sorsa hangi sefer? Yani bir kilometrelik bir sefer mi? 4 kilometrelik, on altın mı, seksen beş mi dese? Biz ne diyoruz? Diyoruz gel. Sefer kelimesi sonuçta Arapça bir kelimedir. Gel biz bu kelimenin hakikatine bir bakalım. İşte buradan çıkarıyoruz bunu. Tamam. Önce bakalım şeriat seferi taklit etmiş mi etmemiş mi diyoruz. Hangi mana birinci olarakdan başlıyoruz? Birinci olarak şer'i manasına bakıyoruz. Tamam, birinci olarak her zaman şer'i manaya bakıyoruz. Şeriat bunu sınırlandırmış mı, sınırlandırmamış mı? Mesela, örnek veriyorum iddet kelimesi, iddet kelimesi, iddetin üzerine hükümler bina edilmiş. Şeriata bakıyoruz, şeriat iddetlerin hepsini belirlemiş. Kocak kadını boşamışsa üç haiz müddeti. Koca ölmüşse dört ay on gün, koca vefat etmişse eğer estağfurullah kadın hamileyse çocuğunu doğurunca yani. bak iddet kelimesi var elimizde. şeriat bunun üzerinde hüküm bina etmiş ve Allah hamdolsun bütün tafsiratıyla bunu bize izah etmiş. Bunda bir kapatlık var mı? Yok. Ama sefer kelimesine de şeriat hüküm bina etmiş ama sefer kelimesini taklit etmemiş. Mesela Allah Rasulü şöyle bir şey demiş mi? Yani şöyle bir rivayet var hani bunu bulmalarda görmüştük hatırlarsanız. La تُقَصِّرُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ Yani dört buruttan aşağı namazları taksir etmeyin i̇bn Abbas'tan Abbas'dan variyet olan rivayet. Fakat bu nedir demiştik, bu mevkuftur demiştik. Yani bu Allah Resulü'nün sözü değil, bu i̇bn Abbas'ın ve onun gibi bir gaz sahabenin iştihadıdır. Yani 80 kilometreye de kabul eden bir şeyin altında namazları kısaltmayın gibi. Çünkü demiştik Allah Resulü'nün bunun zıddına uygulamaları var. Yani üç e, fersah yolun gittiği zaman Allah Resulü namazlarını kısaltırdı. Müslüm'de Enes'in rivayetini görmüştük Güzel. Peki sefer kelimesini şeriata döndük, şeriata baktık, şeriat bu kelimenin sınırları da belirlemiş mi? Belirlemiş. Nereye gideceğiz o zaman? Örfe gideceğiz. Bakacağız bu kelimenin söylendiği anda, aleyhi vesselamın yaşamış olduğu o ortamın örfünde bu kelimenin bir anlamı var mıydı? Çünkü bu çok önemli. Yani biz şu anda onu bilmiyor olabiliriz ama o dönem Medine'nin örfünde zaten bu oturmuş bir şeyse Allah Resulü ekstra bunu izah etmesine gerek yok. Onun için Maliki mezebini alimler birçok konuda tercih etmişler muamelat konusunda. Çünkü demişler Maliki mezebi peygamberimizin örfüne vakıf olan mezheptir. Tamam? Maliki mezebinin muamelata mesela Şeyhülislam Mütemi'ye Hanbelidir. Ama muamelatta çoğunlukla Maliki mezebini tercih eder. Onun daha hakkan uygun olduğunu söyler. Çünkü muamalat adlı lafızlar üzerine kuruludur. Doğru mu? Bütün muamelat lafız üzerine kurulmuş. Ee, misal. Peki bu lafızlar Medine'de peygamberin döneminde hangi örf ile e, aleyhissalatü Vesselam kullanılırsa o hakka daha yakındır. O zaman neye bakacağız? Bu kelimenin kullanıldığı dönemdeki öfer bakacağız. Bunu da bulmasak o zaman duata bakacağız. Zaten Merak-ı sahibi yani daha önce de söylemiştik, demiştik nasıl nahyun elfiyesi varsa usul fıkhında elfiyesi var değil? Nedir usul fıkhın elfiyesi? Bir tanesi e, Malikilerin olan Merak-ı Bir tanesi de Kevke Hussatı'dır. İmam Sürdinin e, Cemur Cevame kitabını Nazım haline getirdiği Kertebu Orada ne demişti bize? Şöyle demişti. فَالَّفْزُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّرْعِيهِ اِنْ نَمْ يَكُنْ فَمُطْنَقُ الْعَوْفِيهِ فَاللُّغَوِيهِ Lafız her zaman şairi anlaman mahmuldür, hamledilir. Olmadı örfe hamledilir, o da olmadı loğata hamledilir. Bu mesele anlaşıldı mı hakikat meselesinden umuyorum inşallah. Örfe bakılır derken de şunu anlıyordum her zaman. O toplumun yani bizim içerisinde yaşamış olduğumuz toplumun örfüne bakılır. Ona göre e, belirlenir. Mesela hastalığı da böyle söylemiştik. Tamam. O hani hastanın şey, örfe bakılır. O zamanın örfü sabitse ona bakılır. Onun örfü yoksa bizim kendi içinde yaşamış olduğumuz örfe bakılır. Tamam Ama o zaman örfü sabitse. Mesela diyor ki Neha el sallallahu aleyhi ve sellem an be'il muzabene. Peygamberimiz müzavere alışverişini yasakladı. Şimdi sen luhata baktığında bundan çıkan mana başka bir şey. O dönemde bununla ilgili olan mana çok başka bir şey. Ee, mesela şu an günümüze de yeni bir şey çıktığında biz ona bir kelime atılak ediyoruz. Örnek veriyorum. Normal luhat anlamıyla çok uyuşmuyor ama kullanılıyor bir kendi ilk defa ağızdan çıkıyor. Ondan sonra o şekilde oturup devam ediyor. Misal, sen bu örfü bilmesen Peygamberimizin kastını da bilmesin. Durma Ali hocam, yani sen o örften haberdar olmazsan aleyhissalatü vesselamın kastını da Ne لا اعنبي بالمولابسة Mülabese beni yani yasakladı. Lugat olaraktan da sen ne anlıyorsun? لابسة masları mülabese labese ne anlama gelir? لبسة ne anlama geliyor? Giyinmek anlamına. ملابسة karşılıklı giyinmek anlamına geliyor. E şimdi ne demek karşılıklı giyinmek? Yani hani hadi yeni çıkın bu işin içerisine. Bir dükkana gidersen e, karşılıklı giyinirseniz eğer bu alışveriş yasaklanmış e misal bunun karşılığı yok zaten şu an vakada misal. Ama sen ne yapıyorsun? Bakıyorsun fıkhı açıklama yapmış. O dönemde şöyle şöyle bir alışveriş tarzı vardı. Mesela Be'ul hesap Peygamberimiz atış beğeni yasakladı diyor be İsa. Yani şöyle atış. Şimdi günümüzde var mı böyle bir şey? An Atış be yani atış beğeni ne olabilir acaba e misal? Hepsini bunun içerisinden katabilirsin. Ama sonra öğreniyoruz ki o dönemde biri geliyormuş dükkana, şunu atarım hangisine değse şu fiyata benimdir diyor. Bunda anlatma karar olduğundan ötürü Allah Resulü bunu yasaklanıyor. Bak bunu bilince alışverişin şeyi ortaya, bu çeklişe benziyor aynı Yani şu anki çekiliş beş milyon veriyorsun hangisine denk gelse o benimdir diyorsun. Ee, mesela bu şekil. Ee, sonra bir yerde ne denk ki? Mesela bir çekiliş var, çekişe katılıyorsun, kazanabilirsin, kazanmayabilirsin. Bu ne? Bu kumar zaten, bu harap, bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bir de ne var? Yani sen 5 milyon ediyorsan her halükarda bir şey kazanacaksın. Yani bunun şeyi yok, ee, kaçarı yok ama 100 milyonluk malzemede kazanabilirsin, 1 milyonluk malzemede kazanabilirsin misal. Bu neye giriyor? işte bu hesabı ne gidiyor? Yani atarım 1 milyonu al 1 milyonu bu taşı attım hangi elbiseye değse o benimdir e, dedin aynı bunlar. Bak bunu örfünü bilince kendi valkamızdakini de aynı şekilde bilebiliyoruz. Tamam? Bu sıralamada ilk önce şeriatı sonradır, sonra lukatı gerekir. Şeriatı zaten hiç sabittir, değişmez. İlk önce değişmez. bakılması gerekiyor. Diğerleri değişebilir mi hocam? Mesela sıradama olarak, lukata yani ilk bakma. Bazı ailelerin arasında fark vardır. bu konuda. Evet. Cumhurlu görüşünü söylüyoruz yani. yani Lugat, örf, şey, şeriat, örf bir de lugata bakacağız. Mesela diyelim sen Allah Rasulü'nün örfünü bilmiyorsun. Allah Rasulü'nün örfünü ve bilmiyorsun. Lugatı örfine takdim edebilirsin o zaman. Durum logata, örfe takdim bilirsin o takdiri. Ama Allah Rasulü'nün örfünü biliyorsan takdim edebilir misin? Şey, zaten Allah Rasulü'nün örfü de açıkçası çok da e, şeriattan da farklı değil yani. Çünkü onun bütün fiilleri, bütün davranışları, bütün ikrarı bizim için hüccet olduğundan ötürü o da bir nevi şer'i anlama dair olmuş oluyor. O zaman demek ki hakikat bir kelime vada edindiği zaman ister şer'i vada olsun, ister örf'i vada olsun, ister nuhay vada olsun bu üç tane vada eden bir tanesinin vadaeni biliyorsak hakikat budur. Tamam mı? Peki mecaz nedir o zaman? Haa şimdi mecaza geçtik, mecazı bize anlatacak. 5. beyte geldik. ثُمَّ الْمَجَازُ Sonra mecaz, مَا O şeydir ki bihi tucuvvize Kendisiyle tecavüz edilen, geçilen şeydir. Arap ruh mecaz, mecaz, ve وَعَبَرَ yani bir şey bir yerden bir yere geçmişse eğer mücavize olmuşsa buna ne diyoruz buna mecaz diyoruz. Bu Arap adındaki anlamı. Cevaz kökünden geliyor, cazeden geliyor. Arap adındaki manası bu. ثُمَّ الْمَجَزُ مَا بِهِتُ el lafzı al-mawdu'i tecavüzâ lafızda ilk konulduğu manadan tecavüz edilmiş ise eğer bunun adı mecazdır. İmam Cuveyni bunu şu şekilde söylüyor ve İmam Cuveyni'nin şeylidede biz bu şeyi yazdıralım tanımı yazdıralım. Allah lafzül mustamelu في غير موضعه اللفظ المستعمل في غير موضعه الاصلي لعلاقه اللفظ المستعمله kullanılan lafızdır fi ghayri mawdi'ihi al-asli asli dışında Kullanılan lafızdır. Niçin? لِعَلَاقَةِ Aralarında bulunan bir alakadan dolayı. Aralarında bulunan bir alakadan dolayı. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Mecaz, aralarında bulunan bir alakadan dolayı bir kelimenin ilk konulduğu mananın dışında kullanılmasıdır. Mecaz, aralarında bulunan alakadan dolayı bir kelimenin ilk konulduğu mananın dışında kullanılmasıdır. Mesela örnek verelim buna. Biz dedik ki bir önceki bölümde eset kelimesi, Araplar eset kelimesini ilk valla ne için kullanmışlar? Hayvanın müfteris, parçalayıcı bir hayvan için kullanmışlar. Çok güzel. Şimdi ben diyelim şöyle desem, وَاَيْتُوا أَسَدًا فِي حَدِقَدِ hayvanat. Ben hayvanat bahçesinde bir şey gördüm, aslan gördüm. Sen ne anlıyorsun bundan, Hay hayvanat bahçesinde parçalayıcı bir hayvan gördüm. Hangi anlamında kullandım şimdi bunu? Hakiki anlamında kullandım. Hakkatın hangi kısmı? Lugavi hakkat kullandım tamam. Dedim ki رأيت أسدن على المنبرى يهتبه Minberin üzerinde hutbe veren bir aslan gördüm. Misal dediğimde Minberin üzerinde hutbe veren bir aslan gördüm. Bu hakiki anlamında olabilir mi? Olamayın. Bir aslan çıkıp minberin üzerinde hutbe veremeyeceğine göre neyi kastediyorum ben burada? Ben bir hatip gördüm, hutbe veriyordu. Bak burada ben ne yapmış oldum? Aslan kelimesini asli varanda kullanmadım, ilk konmuş olan varahi olan parçalayacak hayvanda kullanmadım. Cesaretli anlamında, kükreyen anlamında, hiddetle konuşan anlamında kullandım. Peki niye bunu yaptım? Bi alaka. Çünkü aslan cesaretiyle, kahramanlığıyla meşhur. Hatipte de o sıfatı görünce birinci anlamı bu alakadan dolayı getirdim, bu, burada kullanmış oldum. Tamam? Buna ne diyoruz? Buna mecaz kullanımı. E, diyoruz. Buna mecaz kullanımı diyoruz. Bir kelimenin aslı vatanda değil de arasındaki bir alakadan dolayı başka bir anlamda kullanılması gibi e, söyleyelim. Tamam mı? Mesela biz birine diyoruz ki seni e, çok parlamış gördüm. Mesela şimdi parlaklık normalde ışıkla alakalı bir şey. İnsanın yüzü ışık saçabilir mi? ampulü çok parlak gördüm. Şimdi parlak kelimesini hakkı anlamında kullandık, ışık saçan anlamında kullandık, parıl, parıl pırıl pırıl anlamında Ama bir insana seni ışık saçarken gördüm veya seni işte parılarken gördüm misal dersem bunu asli anlamında kullanmış olmam. Eee aradaki alaka ne peki yani buna bakıyorum bunun yüzündeki o güzelliği, o böyle yüzündeki işte efendim insanı kendine çeken o hoşluğu parlaklıkla şey yaptım, parlaklıkla alakalandırdım, ilişkilendirdim, getirdim, bu manada etlak etmiş oldum. E, mesela. mesela diyoruz ki, e, bir işte şairler özellikle şiirlerinde mesela bunu çok e, yaparlar. Şair sevdiğini mesela e, selvi ağacına benzetir. Örnek veriyorum selvi ağacı gibi. Bir insan selvi ağacı olabilir, bir selvi ağacı olamaz bir insan. Ama onun işte boyunu, onun güzelliğini, onun şeklini getirir, ona benzetir. Zaten neden dersinde gördüğümüz şiirlerin çoğunda da Tilkat ettiği senin mesela boynunu işte bir ceylana, ceylan demiş misal. Şimdi insan boynunu, ceylan, ceylan boynunu çıkarıp getirip insan boynuna takamayız. Ama onun malinliği, o uzunluğu e, misal onu getirip ona benzetmiş. Buna ne diyoruz? Buna mecaz kullanımı diyoruz da bunun kısımları var. Hani benzerlikten dolayı olursa başka bir ismi var. Onun yeri burası değil, onun yerine giydim. İstihara. İstihara. Değil mi? İstihara, belagat yani belagatın içerisinde istihara. E, ve benzeri şeylerde bunun konusunun asıl yeri orası. Mecaz'ı anladık mı? Asli kullanılan manasının dışında alakadan dolayı bir kelimenin kullanılmasıdır dedik. Tamamdır. Peki bu nasıl olur? Yani başka bir başlık. Mecaz nasıl e, olur lugatta Demiş ki 51. Beyti okuyorum. Bi bazen naksla olur. Yani cümleden bir şey eksiltirsin. Mecazı öyle oluşturursun, binaksin. اَوْ <gülüyor> زِيَادَتِنْ Bazen ziyade yaparsın, o şekilde olur. اَوْ naklin, Bazen kelimeyi anlamından nakledersin, başka bir anlama. O şekilde olur. اَوْ اِسْتِعَارَتِنْ وَا اَوْ Bazen de istihara yaparsın. İstihara nedir? benzerlik alakasından dolayı yapılan bütün mecazların adı istiharadır. رَاِيْتُ أَسَلَنْ يَخْتُبُ استِعَرَدِ Mesela niye? Çünkü benzerlik alakasından dolayı. Yani mecazın benzerlikle ilgili olan bütün kısımlarına istihara diyoruz. Dedim ki bunun asıl yeri, belavat inimlerinin içerisinde yani işlenen bir konu. O zaman bize burada kaç tane şey verdi? Ee, Emreti, dört tane cümlede nakz yapmak suretiyle, cümlede ziyade yapmak suretiyle, cümlede nakil yapmak suretiyle, cümlede istihale yapmak suretiyle elde edilen mecaz al. Yani mesela nakz yapıyorsun, kelimeyi asli manasının dışındaki bir anlamda kullanıyorsun. Ziyade yapıyorsun, kelimeyi asli konulan manasının dışındaki bir manada kullanıyorsun, mecaz oluyor. Peki örneklerimiz ne? Şimdi tek tek örnekleri verecek bize beyinlerden. Aynı zamanda bu örneklerin hepsi Arap duvarında ve Kur'an'da mecaz vardır diyenlerin delilleridir. Bu örneklerin hepsi Arap nogatında ve Kur'an'da mecaz vardır diyenlerin de delilleridir. Biz 51. beytin 2. bölümünü okuyorum. Kenaks-ı <tihar> ehli kelimesinin eksiltilmesi gibi Kenaks-ı <tihar> <tihar> ehli ehl kelimesinin eksiltilmesi gibi وَهُوَ <tihar> muradu O kast edilendir فِي سُعَلِ الْقَرْيَةِ Köye, kariyeye sor topluluğa sor cümlesinde kast edilendir. Keman nasıl ki et geldi fil Kur'an'da dun milya şüphesiz bir şekilde. Yakup Aleyhisselam çocukları Yakup Aleyhisselam'a geldiklerinde ne dediler? Ves'el-qaryete dediler. vesel bizim doğruluğumuzu öğrenmek istiyorsan bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz o topluluğa o kaleye soru sor dediler. Tamam? Ves'el-qaryete Şimdi el الْقَرْيَةِ dediğimiz zaman burada insan aklına hemen şu soru geliyor. Bir insan köye soru sorabilir mi? Bir toprak parçasına soru sorabilir mi? Soramaz. Bu mantıklı bir şey değil. Peki neyi hassediyorlar burada? وَسْأَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ Yani o kariyenin ehline sor. Peki ayette ehl kelimesi zikredilmiş mi? Ehl kelimesi zikredilmemiş. O zaman bu mecazdır. Doğru mu? Yani kariye kelimesine soru sorulamayacağına göre onun ehline ancak soru sorulardır. Ehil kelimesine zikredilmediğine göre burada lafız ilk vad edildiği manada kullanılmamış. Peki nasıl olmuş bu? Naks yapılarak olmuş. Tamam? Kur'an'da mecaz vardır diyenlerin birinci delili de budur zaten. وَسْأَلِ الْقَارِيَةَ Ayeti derler. Kur'an-ı mecaz olduğunun delilidir diye. Yoktur diyenler buna nasıl cevap vermiş onu sonraki dersimizde anlatacağız zaten. وَسْأَلِ الْقَارِيَةَ Demişler. Bu ayetimiz anlaşıldı mı? Naks etmek suretiyle. Şimdi bunu hep, mesela çoğunda bunu kullanabiliriz. Örnek veriyorum, diyelim ki e, biz mesela birine aynısını söyledik. E, şu şehrin dili olsa da konuşsa mesela. Şehrin dili olur mu? Şu işte duvarın şu odanın dili olsa da konuşsa e, mesela e, diyor. Onun dili olmaz. Konuşan. Kastımız yani burada yaşamış insanlar var olmuş olsaydı da hani onlar konuşmuş olsaydı bu şahitlik ettiklerine e, konuşmuş olsalardı gibi. Mesela ikinci örneklerini bu şeyden sonra metni bir daha okuyayım Anlaşılmayan bir şey varsa olursun. Kenaks ehli, ehli kelimesinin naks edilmesi, naks edilmesi, gibi eksiltilmesi gibi ve huvel muradu o kast edilen şeydir fi sual al-qarya. sor. O köye, o beldeye sor ayetinde kastedilen şeydir ehli kelimesi. Yani onların ehli sor bunu kasteder. Allah kemâ nasıl ki etâ geldi fi Kur'an'da dûne min Şu şüphesiz de şüphesiz bir şekilde. Böyle bir ayet var mı Kur'an'da? Var. Kastetmiş olduğu şey bu. Tefsiri Vake 53. yani şimdi şeye örnek verecek. yapmak suretiyle mecaz nasıl olur onu örnek verecek. Vake izdiyel kafi kafın ziyade edilmesi gibi, kafın zâid olması gibi fi kemifli kemislihi ayetinde kafın zayıt olması gibi leise kemislihi şeyun ve huves semi'un basir. Hiçbir şey Allah'ın misali gibi değildir. O işiten ve görendir. Tamam mı? O işiten ve görendir. Şimdi leise kemislihi şeyun. Leise bu zaten olumsuzluğu ifade ediyor. Değil mi? Leise değildir. Yani gibi. Kemislihi. kemislihi. Kem mislihi. Kem anlamı ne durumda? ke teşbih, misil kelimesi ne? o da teşbih şimdi ke normalde mesela kalem dediğimde kalem gibi misril kalemi dediğimde kalemin misli gibi ikisi arasında bir fark var mı? yok o zaman ayetin orijinal manası şu Allah'ın benzerinin benzeri yoktur ke misli onun benzerinin benzeri doğru mu? Leyse Ke, şey Allah'ın benzerinin benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Şimdi bu ayet ne olmuş oldu, ne ispat etti? Allah'ın bir tane benzeri var. Yani normalde Allah'ın bir benzeri var. Onun benzerinin benzeri yok. Mesela. Peki ayette kastırı ne bu mudur? Allah muhafaza. Muhkem birçok nas. هَلْتَعْلَهُ لَهُ السَّمِيَّةِ Sen hiç ona denk olan bir şey bilebilir misin? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدٍ Hiçbir şey onun kufuğu, hiçbir şey onun dengeyi olamaz dedi Allah Azze ve Celle. Misal ve lillahi'l-meselu'l-e'alat Misalların en yüceli Allah'a aittir. Yani naks olan hiçbir misal onun misali gibi olamaz dedi Allah Azze ve Celle. Ama ayetin Arap çaburcularını ele alırsak leyse değildir, misli misli şey bu. Hiçbir şey Allah'ın mislinin misli gibi değildir. E şimdi bu mana doğru bir mananın Bu doğru bir mana değil. Onun için ne demişler? Buradaki kaf ziyadedir demişler. Buradaki kaf ziyadedir demişler. Yani e, biz ne demiştik daha önce Katrünada dersinde? Demiştik ki Arap loğatında bir kelimeyi tekil etmek istiyorsak eğer onun orijinal yolu nedir? Bir kelimeyi tekil etmenin yolu orijinali tekrardır. Mesela ben Zeydin geldiğini tekil etmek istersem ne diyeceğim? Caa ezeydun. Caa ezeydun, caa ezeydun. olan üç tekrarla tekkil oluşur. daha iki tekrarla da olur diyen de var. Üç tekrarla tekkil oluşur. Tamam. Peki bu neye aykırıydı? Hatırlıyor musunuz bu? Arapların kaide-i kubrasına aykırıydı. Arapların en büyük kaidesi nedir? İhtisar. Çünkü belalar az şeyler çok şey anlatmaktır. Araplar neyle övünür dilinde? Belagatla övünür. E şimdi ben tehdit yapmak istediğinde o zaman her tehdit de tekrar yapacağım. Araplar ne yapmışlar? Bundan kurtulmak için çok fazla şeyle çok az şey anlatmaktansa bazı kelimeleri asli anlamlarının dışında kullanmışlar, onu ziyade kabul etmişler, sırf orada tehkit anlamı ifade etsin diye. Bu ayet-i kerimede kafı tehkit, yani bazısı demişler kaf de, ziyadedir, bazısı demişler misil ziyadedir. Ama racık olan burada ziyade kabul edenler demişler ki, e, ismin ziyade olmasındansa harfin ziyade olması daha basittir değil mi? Onun için demişler biz kafın zayid olduğunu burada kabul ediyoruz. şey <gülüyor> مِسْلُهُ Olmuşur. Hiçbir şey Allah'ın misliği gibi değildir. Bilmiyorum anlaşıldı inşallah. Anlaşıldı. Sanki anlaşılmadı gibi. bu hocam. Ayet anlaşıldı normaldi. Bunun e, ziyade buradaki mecas kısmı. Kaf'la ilgili mecas kısmını anlamadım. Hani burada. Kaf'ı araptan var ettiklerinde hangi manada kullanmışlardı? Gibi. Gibi. Peki burada şimdi gibi manası kattı mı ziyade olduğunda? kattı vakit anlamı bozuluyor dedik. Tamam. O zaman? burada ziyade sadece teykit etmiş oluyor. Bak şimdi, tahtamız nerede? Tahtamız yok. Tahta vazıl oluyor mu? Bir şey oluyor ki. <gülüyor> لَيْسَكَ kelimesini Arap ikval ettiğinde misr benzer anlamına koymuş. Kâfı da benzerlik ifade eden bir harf anlamına koymuş. Doğru mu? Sen neyse Kemislihi şeyunun İkisini de orijinal manası hakikat anlamında alırsan ne mana çıkar ortaya? Allah'ın benzerinin benzeri yoktur. Peki böyle bir anlam doğru bu insanı küfre götürür çünkü Allah'a benzer ispat etmiş olur. Tamam. Ne yapmışlar demişler bu kaf burada hiç bir anlam ifade etmeyen zayid olan sadece cümleyi tekil etmek için getirilmiştir. E şimdi sen bunu hakikat anlamında mı kullandın? Kaf'ın tekil etme gibi bir görevi var mıydı ilk koynunduğunda? Araplar kaf'ı ilk vada ettiklerinde kaf'ın teki gibi bir anlamı var mıydı? Yoktu. Sen burada onu tekil anlamında kullandın. Öyleyse sen ne yapmış oldun onu? ilk konulmuş olan manasının dışında başka bir anlam için kullanılmış oldu, tamam Mecazdan kastetilen şey bu. Şimdi anlaşıldı. Kesin anlaşıldı mı yoksa? Tamam. Bu ikinci örnek. Demek ki onların yanında ve tabii inşallah bunun e, akideyle ile ilgili daha tafsiratlı bir metin okuduğumuzda bunu, e, yani bu ayet kelimeyi göreceğiz, bunu yan fayda olarak şey yapmayın, bu ayetle ilgili benim bildiğim dört tane dört tane görüş var. Leysa şey, un erkaf uzayidet, leysa şey, un zaid, leysa şey, zaid yok, misl sıfat anlamında diyenler var. Misl sıfat anlamında diyenler var. Leysa kesefeği şey. Şimdi oldu ayet kelimesi. Dolu niye? Mesele cennetin yeti uyardan otakon mesel cenneti de öyle sıfatı cenneti de öyle uydulunulmaktan. kelimesi sıfat anlamlar da kullanılıyor. Burada derimce neredeyse kesin sıfatı şey bu. Bir grupta demiş misil burada nefs anlamında. Neyse kenefsiyi şey Hiçbir şey onun misil kelimesi çünkü bu fesahatla ilgili bir şey. Mislu kelle yapal. Senin mislin böyle bir şey yapmaz derler. Mesela el demezse nefsu kelle yapal demezse Mesela Dört tane görüş söylemişler, biz bu görüşlerden bir tanesi üzerine ayet kelimeye kerimeyi aldık, o da kafın ziyade olması üzerine ayet kelimeye kerimeyi aldık, tamam. tamam Tabii dört tane benim hatırladığım fazla görüş de olabilir, Allah'ın guruzunu bilir. Evet, وَكَزْدِيَا دِلْكَافِ ف۪ي كَمِسْلِه۪ي Umuyorum bu anlaşılmıştır. Daha sorabilir miyim? En son söylediğiniz taksimatta misil kelimesini işte nefis kelimesi sıfat kelimesi de değiştiriyorlar. O zaman on mecaz olmuş oluyor misil kelimesi. Yani o zaman misil kelimesi o zaman o mecaz olmuş olur. Aslı konulmuş olduğu mananın dışındaki bir mana üzerinden kullanılmış olur. Tamam Ben sadece akide açısından e, bunu şey yaptım, akide açısından söyledim. وَكَ اِذْدِيَادِ الْكَافِ mislihi كَمِسْلِهِ وَالْغَائِدِ الْمَنْقُولِ عَلْمَحَلِ Üçüncüsü neydi? Mecaz enderitmenin yoldarıdan biri de nakil ile mecaz. Eksiklikle bas el-kariyata. ise neyse kemislihi şeyun e, peki nakil nasıl olur? وَالْغَائِتِ الْمَنْقُولِ an مَحَلٍ mahallin. Mahallinden nakledilmiş olan gâit kelimesi gibi. Gâit kelimesi Arap lügatında manası nedir? Gâta, gâit manası ne? Basık olan yer demek. Yerin normal seviyesinin altında olan her yere gâit denir. Peki şu anda biz gâit dediğimiz zaman hiç kimsenin aklına böyle bir mana geliyor mu? أَلْمَوْدِعِ الْمُنْخَفِطِ Böyle bir mana geliyor mu senin aklına vücut? Gelmez. Ne gelir peki aklımıza? Tazliyede büyük abdest, Veyahut da büyük abdestin giderilemiş olduğu mahalle aklımıza gelir. Tamam Mesela abdest ayetinde Allah Azze ve Celle nasıl söylüyordu? او جاء مكم من الغائت ال بولي او لا مسلوب النساء Burada gayetten kastedilen ne büyük abdesti kastediliyor değil mi? Büyük abdesti yapan insanın şeyinin abdestinin bozulacağını söylüyor. Buna nakle diyoruz. Bir kelimenin asli anlamından nakledilip başka bir anlamda kullanılması. gayet dediğimizde şu anda kimsenin aklına bulunan başka bir şey gelmiyor tamam Burada Bunu da kapsamında kabul etmişler. Asli anlamında kullanılmayan olaraktan söyleyelim. رابعها Dördüncüsü neydi istiğara yani benzerlikten ötürü yapılan kelimenin başka manada kullanılması. Kevur İstiğara Allah'ın sözünde olduğu gibi yuridu anyan qada yani mala. Yuridu anyan qada odur şey olmak istiyor, düşmek istiyor, hani mail etmek istiyor diye yani mala yani qadda'nın manası yani mala mail etmek anlamında. Bu ne? Bu ayet kelime şu Musa esenamla Kadir bir toprak parçasına girdiler hatırlarsanız Kehf suresinde Allah onların kıssasını anlandı. Bize yiyecek verin, bize bağladık ihtiyacı sağlayın dediler. Karşılarındaki insanlar da hayır dediler. Mus'un dedi gel şu duvarı düzeltelim. Yani şu duvarı e, yıkılmak üzere فَوَجَدَ ف۪يهَا جِدَانًا يُرِيدُ اَنْ يَنْ قَدَّ O şehirde bir e, duvar gördüler. O duvar yıkılmak istiyordu. Yuridu اَنْ يَنْ Yani يُرِيدُ اَنْ يَمِيًنًا meyletmek istiyordu e, diye. Mus'un o duvarı Tekrardan düzeltti. Niye? Çünkü duvarın altında bir hazine vardı. O çocukların anne babaları da salihti. Allah azze ve Celle anne babalarının sahipliğinden ötürü o çocukların mallarını muhafaza etmek istedi. Başkalarının eline geçmesin. Çünkü daha çocuklar kuluk çağına bile ermemişler. Ha. Burada duvar için Allah ne dedi? İstişare değil burada. Duvar için Allah ne dedi? يُرِيهُ اَن Duvar yamulmak. Duvar eğilmek istiyor. Duvar düşmek istiyor. Peki duvar ister mi? Yani şimdi insan oğlu su içmek istiyor dediğimde buradaki istek kelimesi anlaşılır. Bu hakkat anlamında kullanılmış irade. Ders çalışmak istiyorum. Buradaki istek hakkat anlamında kullanılmış. Ama duvar yıkmak istiyor e dediğinde duvarın iradesi olmasın. Doğru mu? Epeki nasıl burada duvara irade nispet etmiş diye. Oradaki o mailden hani mail ediyor ya. Duvar mail etmiş yıkmaya doğru gidiyor. O gitmekteki benzerliği. Allah azze ve celle, tabi bu mecası kabul edenlerin iddiası irade olarak aralarında bir bağlantı kurmuş ve buna irade lafzını ıklah etmiş. Duvar istemeyeceğine göre demişler demek ki Kur'an-ı Kerim'de mecas vardır demişler. Başka delilleri de var tabi bunların bu kitapta olanlardır. Mesela bunlardan birine anne babaya iyilik yapma sadedinde Allah bize nasıl emirde bulunuyor? وَخْفِدْ لَهُنَ جَنَاحَ الْظُرْلِ مِنَ الرَّحْمَنَ Onlara zinnet kanatlarını ger. Onlara zillet kanatlarını indir, hani aşağıya onları kanatlarının altına al anlamında. Zilletin kanadı olur mu peki? Şimdi merhabetin, zilletin, alçak görünürlüğün kanatları mı var? Böyle bir, bir, bir kanat. kanat kuş da olur. Ee, Demişler, bak bu ayet neyi kastediyor onlar? Rahmet ile onları kuşat. Hani nasıl ki bir anne, kuş olan bir anne, kanatlarıyla evlatlarını böyle, kuşları görmüşsünüzdür. Hani kanatlarıyla böyle çocuklarını kuşatır, onları korur. Allah da diyor sen de merhametinle anne babanı öyle kuşat hani onları zayi etme e, diye. demişler bu ayet buradan kanattan kasıt bu benzerlik kuşta olan bu benzerlikten ötürü kanat kelimesi kullanılmış diyelim mesela Zekeriya aleyhisselam Allah'a dua ederken diyor diyor وَاشْتَعَلَى اللّٰهِ سُشَيْبًا Allah'ım saçlarım tutuştu insanoğlunun saçı tutuşur mu? sadece burada neyi kastediyor? yani saçım sakalım bembeyaz oldu artık hani yaşlandım e, demek diyor yaşlanan insanın e, yüzü Tutuşmuş bir şey andırdığı için bir alevi andırdığı için şey böyle bir ifade kullandı. Zekeriya Aleyhisselam böyle bir ifade kullandı. Mesela. Bu ve benzeri deliller yani Kur'an'da ve Sünnet'te var olan delillerden yola çıkarak da demişler ki mecas Arap luguatında vardır diye Arap luguatında olduğu gibi Kur'an kervinde de Allah Azze ve Celle bunu kullanmıştır diye bunu söylemişler. Şimdi bu birinci görüştü. Şöyle bir dersi toparlayalım o zaman, diyelim ki kelam kullanım itibariyle iki kısma ayrılır. Cumhuriyet'in yanında, mecaz ve hakikat. Hakikat odur ki ilk vada edildiği asıl üzere kalan kelimedir. İster bu şeriatın vadağı olsun, şeriatın o kelimeyi ilk belirlemesi olsun, ister logatın olsun, ister örfün olsun fark etmez, üç kısmıdır. İkincisi ise dedik mecazdır. Mecaz asli konulmuş olan anlamın dışında başka bir anlam için kullanılan kelimelerdir. Aralarındaki alakadan dolayı asli anlamının dışında kullanılan kelimelerdir. Dedik mecaz nasıl elde edilir? Bize dört tane yol gösterdi bendemiz. Eksik bırakmak suretiyle, e, fazlaylaştırmak suretiyle, nakletmek suretiyle ve ziyade, e, istiare suretiyle yani teşbih suretiyle elde edilen mecazdır dedik. Aynı zamanda verdiği bütün ayetler Kur'an'da yani İslam dininde mecaz vardır diyenlerin de delilleridir dedik. Bir de biz ayetten bir iki tane ayet-i de biz eklemiş olduk onların delillerine. Bunlar mecaz vardır diyenlerin görüşü diyelim. İsterseniz burada bırakalım. Bir dahaki şeyimizden bu sefer yoktur diyenler niye yoktur demişler, bunları nasıl devril Fakat şu delili de ekleyebilirsiniz mecaz vardır diyenlerin delillerine. Biraz aklı bir delil. Demişler ki bunlar bu örneklerin hepsini zikrettikten sonra Arap lügatında mecaz yoktur dediğimizde bu tarz ayetleri doğru anlamamız mümkündedir. Arab lügatında mecaz yoktur dediğimizde bu tarz ayetleri doğru anlamamız mümkün değildir, anlamamız mümkün değildir. E, demişler. O zaman diyeceğiz ki Zekeriye Aleyhisselamın kafası tutuştu, bir iki bir çattı, kafasını tutuşturdu. Zekeriye Aleyhisselam da kafası tutuşurken Allah'a dua etti. Mesela hakikatte böyle anlamamız lazım çünkü şey var ancak bu şekilde anlaşılabilir diye. Veya diyeceğiz ki diyorlar mesela bir duvar vardı duvar istedi ki yıkılsın duvarın içinde bir istek geçti mesela yıkılmak istedi ee, diyeceğiz. demişler bu mümkün yani aklın hani biz bu Kur'an-ı Kerim'i Allah akletmez misiniz diyor ya akıl ehli Araplara bunu arz ettiğimiz zaman Arap diyecek bu kitap akıl, akılla problemi var bu kitabın. Biz bu kitabı kabul etmeyiz ee, diye mesela veya biz duvarların, köylerin konuştuğunu iddia edersek soru sorulduğunda cevap verdiğini e, iddia edersek yani bu insanların hepsinin tevadüren e, bilmiş olduğu zabrat aklı eden bir şeydir ki duvarlar konuşmaz. İnsanlar direk sizin kitabınız Zabrat-ı muhaliftir hem de bizi akla davet diye. Demişler biz mecaz iddiasında bulunmazsak e, bu ayetleri doğru anlamamız mümkün dedi Ama biz şöyle bir şey söyleyebiliriz hemen yani doğrudur bu ayetleri hakiki anlamlarında ikvat edildiği anlamlarında anlamak mümkün değil. Ama niye mecaz belki bunun başka bir yolu da vardır. Yani illaki mecaz mı olmak zorundadır? Bunları doğru anlamanın yolu. Yoktur diyenlerin cevabı bu zaten buna. Yani bunun başka bir yolu da var diyecekler. İşte o başka bir yolunu bir dahaki dersimizde inşallah tafsiratı bir şekilde anlatmış olacağız. Ha tabi mesela bunun en büyük bu görüşü kabul edenler e, en büyük zararı ne olmuş? Mesela diyelim Allah Azze ve Celle dedi ki ayet-i kerimede وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. بَلْ يَدٰهُ Ben Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır dedi mesela. Şimdi onlar demişler el nedir, el, elin ilk kuvvet edildiğinde el budur. Doğru mu? Bu bir hadir demişler etten, kandan, kemikten bu bir organdır. Biz bunu Allah'a rispet edemeyiz demişler. Öyleyse ne yapacağız Arap lugatında? Mesela el ne anlamında kullanılıyor, nimet anlamında da kullanılıyor. Nimet elle verildiğinden dolayı sebebi müsebbebe itlâgı, gibi. Demişler o zaman biz ne diyeceğiz Yani ki buradaki el nimet bana Allah'ın nimeti kapalıdır dediler bilakis Allah'ın nimetleri açıktır gibi yani mecazın, mecaz vardır diyenlerin dinde musallat oldukları en tehlikeli alan hangisi en tehlikeli alan isim ve sıfat Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bu şekilde mecaz iddiasıyla temsil edilen. Herkese mesela amelin imandan olduğunu gösteren yüzlerce delil var doğru mu hiç düşünmediniz mesela mürciye bu delillere ne demiş. Yani mesela açıkça mesela işte Allah azze ve veziyle dedi ki bu mekan Allah'ın yurdu ayi iman et bu iman nafsinize Allah imanlarınızı zayi edecek değil Yani biz bu ayeti biliyoruz da müjdeyi bilmiyor mu bu ay mürciyenin çoğu korna zaten yani nasıl bilmeyecekler bu ayet kelimesi veya Peygamberimize sonra da hangi amel daha fazilen dedi Allah ve Rasulüne iman etmektir dedi Ben size imanın ne olduğunu açıklayayım mı dedi İşte kelime i şehadettir, namazdır işte oruçtur zevmanızın beşte birini vermektir dedi mesela bu delilleri bilmiyorlar mı bu adamlar? Biliyorlar. Ne dediler? Amellerin imana dahil olması ve cazi bir kullanımdır dediler. Amel imanın semeresidir. Mesela sen örnek veriyorum. Ee, bahçeye geldin, elmaya çık dedim misal bana. Elmaya çık. Elmanın üstüne çıkılır mı? Çık. Neyi kastediyorsun? Elma ağacının üstüne çık diyorsun sen bana. Elma ağacın bir parçası olduğu için o parçayı ağacın tümüne etraf edebiliyorsun. Doğru mu? Namaz kılıyorsun sen mesela. Ben sana diyorum hel karat el Fatiha. Fatiha'yı okudum mu diyorsun. Fatiha şu mu? Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Midiyorsun sen. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahman ve. Ve hepsine Fatiha. Yani da قرات الحمد. Mesela ben hamdi okudum diyorsun. Yani Elhamdülillah Fatiha suresinin hepsini kastediyorsun. Demişler aynen bu da böyledir. İman amel. Amel ortaya çıkardığı için yani amel imanın semeresidir. Allah semereyi baz alıp Mecazen amelleri imana dahil edilmişler. Bu iki bab özellikler zaten akidenin de temeli bu iki bab aynı zamanda. Bu iki baba mecazla musallat oldukları için bu delillere yakışarak demişler ki işte isim ve sıfatları tevhül edebiliriz. Ameller imana mecazen dahildir diye. Karşı tarafın şiddetli tepkisi de buradan geliyor zaten. Yani mecazın teorik olarak varlığı ve yokluğundan değil. Mecazın sonuç itibariyle ümmeti içine düşürmüş olduğu farklığa bakın. Ondan ötürü mecaza bu kadar. Aşırı bir tepki göstermişsen. Onda zaten bir daha ilerleyen derslerimizde inşallah anlatacağız. Bu birinci görüş ve birinci görüşün delilleri Sorusu olan var mı? Sorumuz yok.